Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'ın parolası selam. Selam İslam'ın parolası. Bir kimse yabancı yer, ülkede bunu dahi fark eder. Biri selam verdi mi demek ki Müslümandır. Yine biri selamı aldı mı o da Müslüman. selam vermek, almak. Hükmüydü bunun. Bize Mevlamız buyuruyor Nisa 86'da Bismillahirrahmanirrahim Ve yize huyutun bitahiyyetin Size selam verildiği zaman Mevlamak. Mevlamız buyuruyor Size selam verildiği zaman Burada bize Mevlamız selam verildiği zaman buyurmuyor eğer Kuran-ı Kerim'de Mevlamız selam verin buyursaydı o zaman selam vermek farz olurdu. Çok zordu. Uygulanmazdı bu zamanda. Yoğun ilk kalbolak yerlerde selam, selam selam selam sen yürüyemez böyle. Yürüyemezdi böyle. Onun için Mevlamız yürüyor. Size selam verildiği zaman hayyu, hemen selama karşılık veriniz. Ne şekilde? Bir ahsemina verenden daha güzeliyle selamı alınız. Daha güzeliyle. Ev, rüdduha ya da aynısını geri çevirin. Açacağım bunu inşallah. Bu ayet-i kerimeye göre demek ki selamı almak farz. Fars. fars. Bir kimseye biri selam verdi onu alması ona kimseye farz oluyor. Olur ya ondan hoşlanmaz, daha 40 olabilir, alması farz oluyor muhtemelenler. Yine biri elden selam getirse, sana falan selam derse bu almakta yine farz oluyor muhtemelenler. Hatta mektup da bile olsa, böyle bir şey olsa, bu alması yine farz oluyor. Yine selamı götüren kimsenin de iletmesi de ona vacip oluyor. Yüzden aldı mı? Mesela çok oluyor tabi. Her zaman oluyor bu. Bir selam söyle. Yani biraz da bilinsizce oluyor bu. Bir selam söyle. Çok kolay geliyor böyle. Öbürü eğer ona selamı söylemeyeceksen bu yüzden almaması gerekiyor. Arkadaş söyleyemem Hemen gerekiyor böyle. Peki olur dedi mi yine vacip olmadı. Yani selam konusu önemli çünkü artık sabittir. Alması farz, vermesi sünnettir. Selam ne zaman başladı acaba? Hadis-i şerif buyurur İslam hadisleri, Hadis-i Buhari Müslim'de Allah Teala Mevla'mız Adem Aleyhisselam bir attığı zaman ona buyurdu: İzfeselim ilahum Uzun kısaltmıştık abin inşallah. Ve adam aşağıdan buyurdu. Ya Adem git. Oturana şurada melekler var. Demek ki oturuyor melekler de. Culus'in. Caisa oturuyorlar. Benabiri ya Adem git şu oturan meleklere selam ver. Feslemi <gülüyor> ay ve dinle nasıl selam alacaklar? O selam senin vezüetinin selamı olacak benim anladığım böyle. Ya kara selam, es aleyküm. Onlara selam adım olmaz. adam olmaz. Adamlara selam gitti onlara selam verdi. Demek ki Adem babamız meleklerle görüşüp konuşuyordu. Onlara görüyor, onlara konuşuyor, onlar da konuşuyordu. Gitti selam ver. Nasıl selam verdi? Esselamu aleyküm. Fekalû. Dedi ki milak cevaben, Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Onlar böyle cevap aldı karşılığında böyle. Ezadü ve rahmetullah. Buraya iki ilave edildi. Rahmetu ilave edildi. Demek ki Adem aleyhisselam önce de bu evrende alemlerde selam vardı. Selam vardı. Berekler bunu birliklerine göre aralarında selam vardı. Aralarında vardı. İşte selam ve olması gerekiyor. Ve renk işinin Esselamu Aleyküm. Alanında en aşağı ve Aleyküm Selam demesi gerekiyor. Bir de nekri ile oluyor teminle. Selamün Aleyküm de olabiliyor. İki işte kuran geçiyor. Selamün bu da temin var. iki ötre var. Başında eliflem yok ama. Selamün Aleyküm ya da başı eliflem tarif getiriyor. Esselamı. O zaman tek ötürü olduğu temin olmuyor. Yani Esselamün Aleyküm olmaz. Teminle Lâ enzurâ gelmedi kelime gelmez haber şey. Ya esselâmu tegut, esselâmu aleyküm ya da selâmun aleyküm olması gerekir. İkisi caizdir. Yanlış esra olması da artar. Çünkü velamr ism olduğu için esram ismi bu da artar böyle. Şimdi biz evlâm bürüyor ayet-i kerimesinde hü hayyu bi ahsene minha o selamı alınız ama daha güzeli ile. Nedir güzeli? Karşı selam verdi. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam olmadı. Bu olmadı. En aşağıda bab gerekiyor buraya. Esselamu aleyküm. Selam sana olsun. Aleyküm sana olsun. Sana olsun, sana olsun. İki tane altıyı atıyorlar. Ne olacak? Ve aleykümselam. O selam bana olsun, sana da olsun. Bab oldu mu Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam. Bu karşılığı vermesi veriliyor. Ahsel minah ne oluyor İki ilave ediliyor ya. Berhamet ve Berekatü dendi mi bu daha biz olmuş oluyor. Böylece. Selam evrensel olduğu için yani dünyada geçerli değil. Kabirde yine geçerli. Kabirde. Kabirde geçerli ne kabri istiran veriliyor. Müriy alehisselam Peygamber alehisselam'a göre Hıdıret-i Rumî'de hadiste "Abden yemürü bir kabri recülün kâne yarifu fi dünya." Bir insan bir mezare oradı. Özel gitti, cenaze gitti oradı. Kâne yarifu fi dünya. Onun davri tanıyo dünyada iken Fehüsülüm Aleyhi ona selam verdi. İlla arefehü o yatan mevta onu tanır. Ve Reddü Aleyhisselam'ı İslam karşını veriyor. Muhtemelen. Demek ki bir insan mezar gittiği zamanlar eğer tanımadığı bir mevta ise yatan orayı tabi yine selamını alıyor. Bunu tanımıyor. Eğer daha önce tanışıyor olarsa Tanışırsa hemen bunu tanıyor. Tanıyor bunu, ...sen alıyor. Eğer yanında oturursa biraz ...oradaki meftah çok bundan emin olur Ondan bir ülfet duyuyor buna, bir sıcaklık geliyor meftaha böyle. Her dünyada sevdiği biri ise evladı, kardeşi, yakını, arkadaşı, Allah yolları din kardeşi, her dünyada sevdiği bir insan onu ziyarete gelirse o mühendisler çok ama çok seviniyor buna, çok seviniyor, isyanda otursun böylece. Hatta kalkınca zamanlar ona yalvarıyor, ne olur biraz otur, biraz da otur. Otur böyle. E tabi otururken yanında bir şey okursa, okursa ne olur? Nur-i Söndür olur muhteşemler, oturduğu yerde. Mesela bir en bir Fatiha-i Şerif okur, ruhunu, onun ruhunu söyleyip başlar onun Şerif okur. Lausim'i okuyabilir. E, vakti varsa, e, biliyorsa, Yasin -i Şerif i bilhassa vakti yani. Kur'an-ı Kerim kalbidir, okunursa. İslam'da şey bir kuralı İslam'da. Bir insanın okuduğunun karşına başlayınca hepsine gitmiyor. Aynı sehabı o da alıyor. Ama sehabı ortaya belirmiyor ama. Ad Allah adayete verileştir. Onun selam başlıyor selam ama ne kadar ondan siyah meydana gelmişse aynı eşit olan selam ortadan bölünmeden ikisi aynı sevap medenaya gidiyor böylece. Demek ki selam evrensel olduğu için dünyanın kısıtı değil kabirlikine selam geçiyor ilk kişi bunu tanıyor muhtemelen. Gelelim cennete. Cennette yine devam edecek. Cennette devam edecek Selim Ehli iman. Ehli iman da iki ayrılıyor. Biri sabık günü evvelin deniyor. Hiç saat köpeşte yağmadan, cenni fazla görmeden başlayan direkt cennete gidenler. Bunlar deniyor. Sabık günü evvelin onlar peygamberler, Sıdıklar, şehitler, saire iyi insanlar böyle. Yani sevabı çok olanlar böyle. Gönüllerinde mevlul aşkı üstün gelen de gönüllerinde. Dünyayı boşça geçirmeyenler. Oradan baktığımız zaman iş farklılaşıyor Oradan baktığımız zamanlar. Kişi dünyadan bakınca olaylara hepsi senin gözü dünyayı görür. Eksin oldu hep gözü görür böylece. Bir de oradan bakma gerekiyor. ona bakma gerekiyor. Demek ki kimin mahşerde sevabı fazla geldi. Ağır bastı sevabı. Çok öyle sevabı böylece. Peki ne yapacak fazla sevabı? Var mı zararı? Faydası var. Ne faydası var? Şefat hakkı da oluyor. Şefat hakkı var. Eğer bir insanın sevabı çok fazla sevabı artıyor kendisine ona böyle izin veriyor. Kulımız sen şebahatı bulun bakalım. Artık sevabına göre öyle insan var ki ancak bir kişi izin veriyor. Bir kişi kurtar. İman olmak şartıyla. Farkı, üç kişi, beş, on kişi de öyle mutlulur. Bu tabi nedir? O gün işin tabii çok kıymetli mutluluk denemler. İşte mesela Farkı, annesi cenneme ayrılmış. Evet imanlı ölmüş ama az gelir sevapları. Annesi zaban ellerinde. Klevçelenmiş elleri boynuna bağlanmış demirlerle... yani izin verdi mi, mi? hemen koşuya gidip yapışı yerinden o yerine muhtemelenmiş. Demek ki sevabın zararı yok, Halis'a muhtemelenmiş. Nedir sevap? Allah için yapılan her şey, İslam'a hepsi san. Hepsi mühtemelenmiş. Namazı, orucu, zekatı, sadakası, Allah için cihadı, bak, selam her şey oluyor bu şekilde. Şimdi bu evrenden Müslümanlar, bunlar tabii mahşer hesapları görüldü, sahipler bo bo yazıyor odasıyla. Yani manevi semaylere çok zengin, ağır zenginleri bunlar. Hem mahşerden ama sahten geçiliyor. Tek ki orası gidiyor yani. başka yok gidem, kez yok kesin Oraya geleniye. Fakat sahaba çok olunca günahlı olmayınca uçarı geçiyor. Uçara geçiyor, geçiyor arasında. Geldi cennetine gidecekler. Geldi cennetin önüne tabi milyarlarca insanlar, Müslümanlar, ehli iman, eski ümmetler dahil buna böyle. Peygamberler dahil buna, evliler dahil buna. Ciharetin önüne gelindi ama kapıları kapalı, cehennemin kapıları kapalı şey i̇şte görünmüyor ama. Kokusu duyulu ama kokusu geliyor böylece. Orada heyecan dorukta şimdi. Heyecan dorukta. Cennet kapısı açılsa da bir baksaktım şey nasıl bir cennet açar nasıl bir şey açar cennetler şey. Herkede heyecan dorukta böyle hep oraya bakıyor, bakıyor. Böyle biliyor. Efutat ebbabuh. Ebbab, Ebwab kapı. Ebbab çoğul kapının. Sekiz kapısı açılıyor böyle kapılar böyle. Hasenlik kazen Rıdvan adında melek, en güzel yakışıklı melek dur tabi kendisi. Melek, Üç kimse karşılamaya. Ne diyor? Selamu aleyküm, tuvutun. Selam önce yok. Selam aleyküm, artık selamettesiniz. Dünyadaki selamın anlamı başka, Kabirdeki aynı dünya gibi cehaette selamın anlamı değişiyor. Evet, Selam. Selamet dileme. Bu adı selameti darin. Diyaret selameti karşılayan. Dâreyn. Hangi selamet? Hem maddi hem manevi. Sağlık, sıhhat, afiyet, günün hoşluğu, ruhsal huzur, şeyizler. şehirler. Ölürken rahatça ölme, fazla çekişmemesi, imanlı ölme, azap çekmeme, Mahşede hesabının kolay görülmesi, kolay geçmesi hepsini kapsığın temel. En bir dua o selam uçur. Bütün selame deyince hepsini hepsini kapsı, hepsine kapsı bunların Bu dünyada bu şekilde. Kabirdeki mekte en selam o da dua anlamına geliyor. Allah azabını hafifletsin kaldırsın derse dua anlamına geliyor böyle. Cennet adlı dua o cennette. Artık cennete gelmiş. Bitti iş böyle. Oradaki haber. Artık selamettesiniz. Dua yok cennete böylece. Rıdvan çıkıyor. Ne diyor? Selamün aleyküm. Artık selamettesiniz. Artık Daha bitti. Artık. Ölüm yok. Hastalık yok. Yaşlılık yok. Huzursuzluk yok. Sıkıntı yok. Zarlık yok. Düşman yok. İş yapalım böyle. Yardesiniz böyle. Nasıl buna kavuştunuz? Tıbütüm, tıbütüm, tayyipak ve pak geldiniz. Dünyada parası günahlarınıza temizlediniz. O halde fedkülühe halideyim. Fedkülü ve hemen girin bakalım. Cennette Halid'in ebedi kalıcı olmak üzere böyle bir gezme pektikleri değil ama cennetimizden. Ebedi kalın girin bakalım. İnşallah mevdan nasip eder Biz orada oluz inşallah. inşallah. İlk Müslüman rastla inşallah. Yani gerçekten hayat o hayat. Sonsuzluk alemi orada başlıyor. Adım attığı anda artık sonsuzluk aleme başlıyor. Sürekli huzur. Hiçbir an kimse sıkınmıyor. E işte bir canım sıkıntı içime dağılıyor, geldi. Yok. Devamlı sürür. Sevinç huzur ruhsal hal gönlü geniş kalp geniş böylece sonra cennette her şeyin iyisi var böyle mesela sinek yok neyimdir lüks yok cennette ya e, hava çabuk yok cennette güneş yok cennette güneş çabısın böyle soğuk da yok mesela şimdi burada insan çıkıyor sabahtan sabit bir sen oluyor bazen. küçük kalın giyiniyor Yere gidiyor. E, ne gidiyor hicabında. Öyle vakti bir silah basıyor. Bizim ağır göleşti bak. Allah'ın cehenneti bırakışa Yine ehli iman Müslümanlar cehennete girerken melekleri karşılayacak bunları. Melekler. Yani girerken melekleri sevinerek karşıya ulaştırmeli. Ehli imanı. Niye karşıyorlar? ...herki yeri var, yurdu var. Buradan yatırım yapmış, orada tamamlamış onlar. Herkesin köşkü sarayı, nasıl nasıl güzelliği, buradan gönderdiği ameline göre güzelliği. Mesela namaz herkes kılmış ama bazıları daha güzel namazı kılıyor. Namazdan huzur alıyor, zevk alıyor, namazan feyiz alıyor, kendini Mevla'ya veriyor, yavaş namazı kılıyor... O'nun köşesi ona göre daha güzel, daha büyük, daha geniş, daha unruldur. Allah zikrediyor ama Allah Allah Allah böyle işte, dili değil böyle. Böyle kalbiyle, beyniyle, zikriyle, Allah'ı bile hatırlayarak Allah, Allah rica alıyor. O'nun da ne oluyor? O'nun meyveleri, yani zikir meyve dönüşüyor böyle. Buradaki zikirde meyveye dönüşüyor. ondan da meyveleri ne oluyor? Daha güzel böyle. Rengi daha parlak. Kokusu daha güzel, tadı daha güzel. Hatta tabi cennette ziyareti var cennette. Mesela bir diğerine ziyaretine gidiyor, arkadaşına, akrabasına ziyaretine gidiyor. Tabi, onun mülkündeki meyveden tabi. Allah bakıyor, Allah Allah. Ya benim oradaki meyveden tadı yok kadar böyle. Bunun tadı başka. Bunun rengi de başka. Bunun kokusu da başka böylece. Demek ki burada rengi gönderilecek mutlaka Yatırım kendimize, kendim yatırım böyle. böyle. Ne böyle şey? Şimdi cehennete eylemen girerken ne yapıyor? Melekleri karşılıyor böyle. Gel bakalım Ali Efendi. Gel, Fatma Hanım karşılıyor, götürüyor. Nasıl karşılıyor? Ayet-i Kerime Rahat 24'te Selamün Aleyküm. Hem bak selam bir yol. Selamün Aleyküm. Bu selamda haber, dua değil. Artık selamet etsiniz. Aynı yaşta, ölüm yok, sen artık ne bu selamla kavuştunuz? Bir ma sabertüm, sabrının sebebiyle. Ya da sabır ile. bak. Sabır. Demek ki sabır olmasa insan bir şey kazanır. Sabırsa insan işi şey yapar yapar, bir an öfkelendirir, kalp kırar, şunu bunu yapar, hepsini yıkar götürür. Yani duvarı örür, bir tekme vurup kızar, yapar, bir tekme vurur duvara vurur, duvarı yıkır da gitti böyle. Eme boşa gitti böyle. Hastalığa sabır, musibetlere sabır, olumsuzluklara sabır. Efendim hava çok sıcak, sabır gerekiyor. Mevlam dilemiş, bizim hayrımız aslında böyle. Hava çok soğuk, ona sabır gerekiyor böylece. Mevlam'ın kulunu, ta da mevlam'ın kulunu, baş ağrır, dişi ağrır, karnı ağrır, mıyısı ağrır, ayağı ağrır, romantik olur, kireçlenme olur, kalbinde şu olur, bebeğine taş olur, şu bu olur bunu imtihan muhtemelen veririz. Allah'a göre kolay bunlar veririz. İmtihan bunlar. Tabi tedavi var ama şikayet yok muhtemelen. Bir de insan hastalığını gerekene söyleyecek. Mesela herkes şikayet ediyor. Böyle şey böyle arıyor. Ne anlar senin karşı böyle ne anlar Tam Doktora söyleyebilirsin. Eyle bunu söyleyebilirsin. Ama diğerine söylemek bu da şikayete giriyor İbadette de sabır, ibadette. Mesela erkekler cami, erken gitmek, oturmak camide, o da bir sabır iş işte yani. Öyle kişi var, emekli işi yoktur. E, cami önüne gider, dışarıda oturur, işlere giremez ama. Neye giremiyor? Bir evlullah vardır, mutbetül gulam diye. Ama hasa Bu bir senin kölesi mi bir zamanlar? Kölesiymiş. Bir gün bakıyor ki bu Hütbe Hazretleri'ne bakıyor. Yakında camide ezan Muhammed okunuyor. Ama sahibi namaz kılmıyormuş. Rica ediyor ona. Bana müsaade eder misin diyor. Gideyim camide namazını bir kılayım diye böyle. İşim ben daha çok yaparım. Bu işi ben aksatmam. E gidiyor. Çabuk kalma bakalım fazla. Namaza gidiyor. Gidiyor ama Namaza doyamıyor yani ona da damlmış, unutmuş köle oldun o anda. Öyle bir melay vermiş ki kim alemlere girdi? as namazdan zevk şeyz aldı ibadetlerden. Namaz artı Allah zikriyle oluyor. unutmuş kendisini. Bakıyor sahibi utbe, turgulağım kölesi gelemedi ya. Utbe utbe bağırıyor. Ne gelmiyorsun? Şöyle bırakmıyorlar dimi sevgi Bırakmıyorlar diyor. Allah kim bırakmayacak bunu anlamıyor abi abi. Biraz yine bağırıyor. Ben bırakmıyorlar. Yine bağırıyor. Bırak kim bırakmıyor? Sen içeri bırakmaz, beni dışarı bırakmadı. Sen içeri bırakmadın beni dışarı bırakmadı. Bu içeri giremiyor. Dışarı çıkamıyor. Hadi fark etmem. O caniye giremeyen var. Ya giremeyen var böyle. Yaz zamanı gelir ama caniye giremez dışarı bekler. bekler. Yağmurda, karda, kışta bekliyor düş adam. Dışarı bekliyor. Tamamı yani giremiyorum Allah korusun beni. İşte böyle bir melek teslimriyorlar. Bir masa berütüm, feniye me upbedar, feniye ne güzel, ne güzeldir upbedar. Eddar da dünyanın geliyor, dünyanın upbas upba sonucu. Ne güzel. Yani dünyadan güzel bir sonuç çıkıp şimdi kavuşmak en güzel bir şey yani dünyadan güzel bir sonuçta çıkmak. Kimse kalmıyor dünyada. Kimse kalmıyor. Ama çıkıştaki mesele o an meselesi. Yine cennette selam var. İnsanlar arasında selam var. Tabi cennette her ümmet insan var. Eylül ve Alay Bey'le. Nuh Aleyhisselam'ın İbrahim'in ümmetleri var. arada. Vela bizlere vakıa 25-26'ta İllâ kîlen selâmen selâma. Ayet'in başına geliyor. Orada ilâhı üşütmezler. Vela tesîmâ. Yani cennette ilâhı lav... boş söz yok cennette. Boş söz yok. Nedir boş söz? Karşını sıkan. Gereksiz böyle. Fazla konuşma. Yok cennette böyle. Vela tesîmâ. Günah iş yok günah. Iş. Günah işen söz yok. Böylece. Yani cennette kim konuşsa konuşursun, konuşsun bunun dininden bir zevk kalıyor. Hikmeti konuşuyor, ne konuşuyor? İllâkı ile selâm ile selâma selam selâm cennet selam selâm Artık selamat etseniz böyle. ya yani bir sevinç arameti olmuş oluyor. Demek ki cennete devam ediyor. Selam insanı cennete götüren bir mesele. Bir nokta, başlangıç, selamdan başlıyor cennete gitme insanı böylece. Hadi Şerif Müslim Ebu Davet Pirmezi İbn-i Hacı'da Hadi Şerif Büyü Aleyhisselam La te de cennete, siz cennete giremezsiniz Müslümanlar, siz cennete giremezsiniz. Hatta minu iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani bir kimse Allah Azze ve değilse, ehli değilse, ne abası yapsın cennete girmesine haram oluyor. Örneğin yani kişi işte Yahudi, Hristiyan mı ya da kafir ama şöyle böyle iyi, böyle taraflarda var olabilir. İyiliği varsa onun karşını görür orada. Nereye görür? Cehennem görecek karşılığında. Azıbı hafileyecek. Cehennemde mesela diğer azgın kafirin ısısı örnek bin derece ise 5 derece olacak, 3 derece olacak. 200 derece olacak. Demek ki kafir de olsa yani insan düşmanı da olsa eğer iyi tarafları varsa İnsanla bir yararı varsa ne olacak? Orada azap hafileyecek. Ama cennet-i amin vermek haram olamaz. Sizler iman etme giremezsiniz. Vela tü'münü hatta tehabbu Sizler gerçek iman etmesiniz, birbirinizi sevmedikçe hatta tehabbu karşılıklı birbirinizi sevmeyince. Demek iman etme cennete girilmiyor Müslüman böğne sevmeci de gerçek memnun olamıyorlar ama. Yani eğer bir Müslüman diğer Müslümanı sevmiyorsa. Bir gün bir Müslümanım biri diğer bir Müslüman kardeşine ve dua ediyor. Allah belanı versin. Allah cehenneme yaksın. Böyle kılmış yapıyor. Oradan bir Allah dostu geçiyormuş. Hemen geliyor. "Ne yapıyorsun sen?" Demiş, bana berebere yaptı olabilir ama senin Peygamber onu kurtarmak çalışıyor ümmetim diye seni olur mu bu bir... Senin Peygamber onu kurtarmak çalışıyor Peygamberin diye seni beddua diye yani Peygamberle çelişkisi oluştu mu senin demek ki bakın bir yine Müslüman'a kadar küçük bir erse Müslümansa imanı varsa onu beddua etmede gerekiyor yok ana böyle şey hidayete olur. Hidayete mesela dua edilir. Etmeme gerekiyor. Peygamber burada buyuruyor. Size bir şey bildireyim mi? İzlefakı'mı tehab ettim. Size bir şey bildireyim peygamber de, hesabına. Yaptığınız zaman beni seversiniz. Tabi vs. E buyuruyor atıyorlar. Buyuruyor. Efsiz selam ben hüküm. Aranızda selamı çok verin. Selam yiyeyim bollaştığınız selama. Aranızda selamı çok verin. Yani çok selam verirseniz birbirini seversiniz. Sevince imanınız gerçek olur, imanınız üzerinde gelersin. Yani selamı çok vermek selamı. Üşenmeden bıkmadan selam vermek. Değerli selamını vermek. Selamı ilk veren daha çok sevap oluyor. Adışları Ebu Dağ Tirmizi'de. İnelin nâsibillahi men vede'evim bis selami. Allah en yakın olanınız... kim selam önce verirse Allah'a daha yakın Allah'a daha seyboldür kimse. Kim önce selam verirse böyle bak. Yani selamet sünnet almak farz. Fakat burada sünnet seyab fazla çok burada burada. Neden bu selam veren kişi karşının fazla şeymesine oluyor ama. Ona seyab oluyor böyle. Demek ki kim önce selam verirse o daha çok sevap alıyor. Allah kanında daha mağbul kul oluyor kimse böyle. Önce selam veren kişi böyle. Gerekiyor. Yani selam dille olacak, işaret olmaz karşıdan karşıya. Yani uzaktan bazı mesela el kalıp böyle selam yerine o Uzaksa işitiremezse dille söylemesi gerekiyor. Esselamu aleyküm demesi gerekiyor yani böylece. Yani hiç selam vermeden yani el selam bekruh İslam'da. Bir de selam konusunda gayrimüslimlere selam verilir mi? Gayrimüslimlere. Müslüman olmayanlara. Hadisleri Müslüman türümüzdeydi bu hacide. Burada size maddeyi daha teb devir Yahudede veya Nasar'e biz selami. Yahudilere Hristiyanlara siz önce siren vermeyin. Yani Tabi ateist olsun kim olsun hepsi bunun içine giriyorlar. Demek ki Müslüman olmayan kimseye Yahudi ol Hristiyan olsun ne olsa olsun bunlara selam etmek de evet meneliyim olmaz Haram mı, tahrim yekrüm mü, belki yekrüm itiraf burada, var burada. Ama nasılsa verilmiyor. İlk verilmiyor benize. Şey. Neden verilmiyor mu temeller? E dua ed ediyorsun ya, afi dileme, selamet dileme, dua etmiş şekilde. Ekişi Müslüman değil, İslam'a karşı, Peygamber e karşı. Yani İslam düşmanları, nasıl Peygamber nasıl hakaret ediyor Peygamberler? Onlara selam verilir mi? Tabi verilmez tabi verir. Yani sağlık saat dilimek ona olmaz bu şekilde. Bunun için verilmiyor bunlara. Onunla verilirse ne olur? Selam aleyküm. Ehli kitabı fekûlü ve aleyküm. Ve aleyküm. Eğer onlar selam verilirse bir Müslümana ne gerekiyor? Fekûlü ve aleyküm. Yani, ve aleyküm. bu kadar. Böyle. Selam verdi ve aleyküm. Ne demişsen o olsun senin başına da. Yahudiler Peygamber selam verdi yadiler, Medine'de. Medine Yahudiler vardı. Onlara Peygamber selam Yahudiler. Nasıl selam verildi? Esselam Aleyke ve Ebele Kasım derlerdi. Esselam yok. Esselam derler. Esselam Aleyke ve Ebele Kasım derlerdi. Peygamberimizin lakabı Ebele Kasım. İlk olduğu Kasım olduğu için. Yadiler, o işçi kullanılırlardı es da es onlara göre veddua anlamına geliyor. Yazdı İbranice dilinde. Fakat bunu öyle ağzından bu kulağa söyledi. Es-saamları karıştır da böylece. Peygamber dedi, "Teğondan derdi." O kadar. Ondan da gülüşüyor kendi aralarında. Bak peygamberim diyor. Ama anlayamadı bunu. Yani yuttu aşağı böylece. Böyle günkela gülüşüyorlar böylece. Bir gün aşağım oturmuş ev önünde. orada. Üçten yola geçiyor yine onlara göre selam oldu. Esselamu aleykü yâ ev-i kad'de var Aleyküm dedi. Ayşe ademiz. Amanın tamın esselam. Hemen kızdı. Allah sizi şu şey yapsın, böyle yapsın. Ayşe adem kızdı. Ya Ayşe adem duruyor. Niye kızıyorsun? Ama bak nedir ya arsıyor Allah? Ben duydum onu etlerini. var da dedim. Yani aslam siz şey de olsun. O bedva sizin başında da olsun. Yani dedi ki ya Ayşe. Onların ben de tutmaz. Ben de tutarım onlara. Yani o bedel ölse piyango tutmam benim tam bedel ama benimki tam olarak buymuştu. Bir asıl mesele Yahudiler, Yahudiler, Yahudi olmayan bir sinle konuşuyken, öl aç yaparken, bu dokunayıp zarar vermesi gerek dindeneye göre, zarar veremesi günah giriyor Yahudeye göre arkadaş. Bir gün. Abdullah İbn-i oğlu Abdullah yani Hazretleri benim dışına çıkmış, nereye gidiyor? Yolda aynı yöne giden bir Yahudiler karşılaşıyorlar. benim tanışıyorlar tabi de. Gidiyorlar. Hazretleri Abdullah Hazretleri Yahudilerin bu Kur'an'ı bildiği için hep dikkat ediyor. Yani konuşurken kullandığı kelimeye, yani yarım kelime kullanmasın, her şeye bakıyor bakıyor, yani buna bir zarar verilmesin diye. Çoğu dikkat ediyor, zarar zaten. Gidiyorlar. Ayıracaklar artık bu şekilde. Tutuyor elini, yağdını, dur bakalım diyor. Ne var ya Abdallah? Sen bugün diyor, benim için günaha girdin. günüze göre. Neden? E, senin bak şuradan buraya bir yolculuk yaptık. Burada konuştuk, görüştük. Sen bana bir zarar verin, gereksin. sen bana bir zarar veremedin bana. Sen günaha girelim benim işlemle diyor. Yalnız gülüyor. Bak ben de yapacağımı yaptım yani. Ben güzel girmedim diyor. Ne yaptın? Senemi. Tutuyorum bırakmam diyor. Birlerini büküyor. Bırakmam diyor. Teorot hakkı için bana söylediğini yaptın sen bana diyor. Sen meclik alıyor ya. Ne ablalar diyor. Baktım diyor. Çok uygun diyor bana. Çok uygun olsun diyor. Yani her şeyin çok titiz baktım baktım diyor. Bir şey yapamayacağım diyor. Ne yaptın diyor. Arada bir arkada kaldım. Sen arkada gölgüne bastın diyor. Hakikaten gölgüne bastın diyor. Hani bunu yapabildim böyle, böyle. Demek ki mutlaka bir gerekiyor gerekir Alışverişte, anlaşmada, siyasi olsun, ticaret olsun, ne olsun olsun, şart. Şimdi günümüzde tabi her zaman değişebiliyor. Mesela iyi akşamlar, işte iyi geceler, iyi sabahlar, şunlar bunlar. Selam yerine. Olur mu? Tabi aman muhteşemler. Peki ama iyi akşamlar demek kötü bir şey mi? Bu kelime kötü değil. Ama sünneti kaldırdığı için bidat oluyor. Yani yapılan bir iş fiil ya da bir söz eğer bir sünneti kaldırıyorsa buna bidat deniyor. Bidatı şeyye deniyor buna. Kötü bidat deniyor buna. Oradan bu günah olmuş. Şimdi Müslüman karşılaşıyor. Yolda giderlerken iyi akşamlar, iyi akşamlar. Müslüman, sen Müslüman değil misin? Mi? İslam'ın parolası selam. Selam ve selamun aleyküm de... Birbirinde dua edin yolla. Dua edin birbirinize. Sahabeden bir iş işiyorken... ...çarşıya pazara gidermiş. Tabi o da Medine, Medine pazarı. Bir pazarda diye tabi. İşiyorken pazar çıkarmış. Sürüyorlar. Adı Abdullah. Ya Abdullah... ...sen bakıyorum diyor, bakıyoruz diyorlar... Bir ...şey almıyorsun. Hatta bir şikayetin şey sormuyorsun... Ama mutlaka pazara çıkıyorsun. Niye çıkıyorsun? Selam vermek çıkıyorum ben diye. Selam vermek çıkıyorum diye. Olur ki diyor, İyi bir sana selam veririm. O da bana bir selam der. Onun duasına kavuşurum. Diyor. Yani bile karşılıklarının duasını almak, bak. Ne diyor, ve aleykümdü selam ve rahmet ve brekatü bir icabında bilinçirse. Ne yapıyor? Onun duasını almak vereceğim. Demek ki buna çok özen göstereceğim. Muhtemelen selam vermeye böyle şey. Selam böyle. O da aleyküm selam. Hatta selam alıp verme meselesi imanın bir belirtisi. Yani karşı kişinin manevi durmadan belli olur. Kimi selam versin. Selam aleyküm. Selam versin. Aleyküm selam. Ona göre imanı var. Ona göre manevi verir. Kime ne yapıp selam verirse, ve aleyküm selam ve rahmatullah. Yani kişinin karşılıkların manevi durumu, derecesi, buradaki ölçü selam alıp vermesi kişinin dereceği. Hele bir insan selam vererek selam alırken bir yüzü gülümserse, selam daha artıyor Müslüman kardeşlerine karşı. Gülümserek, ve selam aleyküm ve aleyküm selam ve berekatuhu dedi mi? Hem birbirine dua olan hem onun ismi zikrulu oluyor burada, hem bir din kardeşliği burada teknişi galiba. İman burada kuvvetleniyor, cemiyeti açılıyor buradan Yani selam önemli. Demek ki iyi akşamlar, iyi geceler. Şunda bunlar ne oluyor? E bu efendim bu kelime kötü mü? Kelime kötü değil ama o ne yapıyor? Bir sünneti kaldırıyor. Sünneti oradan kaldırıyor. O zaman ne oluyor? Ya da şeyi şey oluyor. Şeyi oluyor Evde girişte selam. Pegamız Alison Hazreti Enes'e Enise büyüdü. Hazdi biliyorsunuz babasının yanında büyüdü. 10 yaşındayken annesi onu e teslim etti. On yaşındayken Hazdi Enise diye. Annesi Ümmü hazretleri medine kadın içerisinde en erkek kadın, en elçik kadın Yani savaşa giderdi evde kalmazdı. En erke doğru dürüst kadını kendisi. Halise enesinin babası ölmüştü. Cahide döneminde Hazreti Halal elmiş annesi, rey babasıydı. Peygamber Efendimiz Medine'ye gelince, herkes tabii cihaten geldiler. Kim hediye falan getirip peygamberi getirirdi? Hüseyin'in annesi de enesinin aldı 10 yaşında geldi. Ya Allah. Hediye getirebilecek bir şeyin öte olmadığı için Oğlum Enes'i sana getiriyorum. Teşlim ediyorum. Sizin işinizi burada görsün burada. Peygamber de bağırttı. Kabul etti. Etti. Hasenet Peygamber'in yanında kalın, son nefesine kadar kalmadı. Tabii çocuk olup oynadık dışarıda. Peygamber çağırdı eve gelirdi. Mesela gidilen yapardı onlara göre. Hasenet'in hadis-i şerifler bakan daha saat olmuş oluyor. Yakında gördü Peygamber gördü böyle. Peygamber bir gün şöyle buyurdu. Ya büney ye. Ya Ey yavrucuğum Büney isim tezkir deniyor Arapçada küçültme Ya büneyye Ey yavrucuğum Büne, İdâ şey. ya dehalte alâ ehlike gittiğin zaman Evine gittiğin zamanlar, anne ona gittiğin zamanlar Fesellim Hemen selam ver e, Evine selamsız girme Selam ver Yükün bereket aleyke ve ala ehli beytike. Severdiği zamanlar hem sana hem ev halkına evine bereket olur buyurdu. Bereket olur, bereket. Demek ki bakın, selam verince evde de bereket oluyor. E girerken iyi akşamlar, hemen de bir şişe yapmak, öp kızmak şu yani bu insan ne kadar dışarıda insanla dışarı yok olabilir. E, stresli olabilir. Morali bozuk olabilir. Ama eve girerek ne gerekiyor? Selam vermeye gerekiyor. Esselam aleyküm vermeye gerekiyor. Bir de selam Esselam'a aleyküm deniyor. Aleyküm. Biri telegramımızda Esselam'a aleyküm diye selam verdi. Peygamber kabul etmedi. O ölü selamı buyurdu. Aleyküm. Ne fark ediyor? Buradaki k zamir, muhatap zamiri tekil olmuş, tanı olmuş oluyor. Aleyküm Muhatap zamiri, çoğu zamiri size anlamlısı öyle Aleyküm size olsun. Şimdi, bazı ünlüme araştırıyorlar bunu, araştırıyorlar bu ünlüme alalar. peygamber niye bunu yasakladı? Tek vermeyi, aleykeye ne diye yasakladı? Tabi ehliyet takibini meydan çıkartıyorlar. Bir insan tek kişi bir olsa, aleyküm demeye gerek yok, size. Neden? Tek değil ki, iki melek ve yanımda. İki melek var yanımda. Şimdi bir birikim işte, Diğerin kardeşine karşılanmas seram verirken, eğer kişi niyet etse ki, hem ona meleklere, bu melekler onun selamı alıyorlar o melekler, alıyorlar iki melek onun selamı alıyorlar. Yani gerçekten yani selam fakno olmadığımız büyük maliyet kazanç. Mesela kişi Ömer'e gider, kişi bunun yüzü gözünde, inşallah büyükte Allah'ın tabii inşallah, ama bilinir yani bilinir bu. Kişi mesela oruçlar namaz kılar, kişi bunu bilir. Bakın selam genelde bilinmeyen bir kazanç. Selam bilinmeyen kazanç. Yine selam selamın esabına gelince, bir gün oturuyken arısmazlara meşhirden hesabında esabında biri geldi selam verdi. Selamünaleyküm dedi bu kadar. Yaman bunu aldı, buyurdu aşere on, Tabi aşere Tabii geliyor, biraz sonra başka biri geldi selam verdi. Es aleyküm ve rahmetullah dedi o. Elmanı selam aldı. Buyurdu. Eşruun 20. Başlı geldi. Ve bebekahı ilave etti. E Selahsun 30. Sahabeden birisi sordu. Ya Resulallah. İlk gelen arkadaşımız 10. İkinci 20. 30 dedin. İkbetin acaba? Buyurdu. İlk gelen es aleyküm dedi. Öbürü rahmet ve bebekahı ilave etti. Her kelimede on sevap arttığı var. Demek ki bir insan yani Es-Selamu Aleyküm dese on sevap hemen yazılıyor. Hemen yazılıyor verecek Bu verdiğinin sevapı. Bir de karşın duası meleklerinde o da başka. Yani gerçekten çok büyük kazanç selam meselesi. Bunun çok yakınlaştırma gerekir. Selam alışmaya gerekir insanlara. Yani öyle insanlar var ki yani selamı bilmiyor. öyle selamı verir. Selam verince bir şey, bir yavuk oluyor böyle. Bir şok oluyor böyle yani. Alıyoruz, iyi, i̇yi akşam, şuna alışma numara vereceğim. Ne yapacak bu insan böyle diyor. Ama alıştırılması gerekiyor. Mesela otobüse binerken, yere giderken, her şeyde bunu verme gerekiyor mesela. diyor? Bunu yaygınlaştırmaya gerekir. Evde gördüğümüz zaman, kimse yok ne yapmak gerekiyor? Kimse yok ise evde. ayet Nur alkmışlar bu da. Şehir büyüten, bir eve gördüğün zaman, esselim aleyh en füşyküm. O zaman kendine şükran verir, Ee kimse yoksa, e kimse yok. Aşık antraklı şey gördük. Senres kelim selam vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Esselam aleyna. Esselam aleyna ve selam vereceğiz? Ettat gibi. Esselam aleyne, salih. Esselam aleyne ve aleyh ibadillah salih salama gerekiyor Yalnız Hegri heke. kimse yoksa da böyle. Etiyatla da bu var biliyorsunuz böylece. Esselam aleyhine, selam bize. Bana de bak, aleyhine değil, selam bize diyor böyle. Zâle ibal sahibetun, Allah'ın salih kulları olsun. Allah'ın salih kulları olsun. Allah'ın salih kulları olsun, yeryüzünde, kabirde. Hepsine gidiyor böyle. İşte etiyatla bu var mı? Etiyatla şey. Yani namaz kılan kişi, bunu etiyat, okurken... Bu selamda deriliyor böyle. O zaman selam şu oluyor. Aranırken cemaate kas, cemaate cemaate kasiliyor böylece. Cemaat tek kılıyorsa melekleri kasiliyor böyle. Estağfurullah. Selam güzel olsun. Tek kılıyorsa kendi bir meleklerle beraber. Cemaat kılıyorsa cemaat olsun. Daha bir ayılsa bütün salih kılı olsun böyle. Bütün salih kullarla olsun böyle. Mekke, Medeni, Şam'da, Suriye'de, Irak'ta, Pakistan'da, Endonezya'da. ...kabirde. Hepsi olsun böylece. Şimdi... ...namaz kılan kişi, Elhamdülillah Muhterem'ler buna... ...ortak oluyor bakın böyle. Yani, namaz... anun şirket böyle. Herkesin bundaki payı eşit olmuyor ama... ...zaten sıvap aynı oluyor mesela. Böyle. Yani kar orta dağıtılır. Kar bunda. Yani herkesin kat payı bir olmuyor. Neden pay olmuyor... Bir kimi can sokuyor. Sana Ali Vusluyuş -al şey oluyor. Okuyor mesela can sokuyor böylece. Onun katli asılıyor bu topuna. Ama cevap o da aynı sevgiyle alıyor böyle. Topun dahil ya. O da alıyor cevabını. Bir de bu dönemler ülkemizde uygulanmayan bir şey var. Ayrılırken selam verilir, ayrılırken. Yani çok kişi karşına selam veriliyor. Yani bunu daha çok biliniyor bu ayrılırken tek selam verilmiyor. Hadi iyi akşamlar. Hadi hadi akşamlar. Yani bir daha da çabuk yaygınlaşıyor muhtemelen. Buyur anlaştım Hazreti Peygamber Firmizi Ebu Zavut Al-Şerif'te İzlem tehadürküm iler mecliste fel yüselim. Zem biriniz, bir mecliste gittiğiniz zamanlar fel yüselim hemen selam versin sonra gitsin. Selam versin meclise. Mutlaka selamı gerekiyor. Nerede selam verilmez? Eğer gittiğim yerde okunuyorsa seçtiçe o zaman verilmez bu selamlar. Mesela diye gittik Orada kuran seçti kuran okunuyor. Ama Kuran okunmada mesela ilahi söyleniyor. selam verilir. Çünkü i̇lahi insan söyleniyor selam onun üstündür selam verilebilir. Şey. Ama kuran okun seçti ona verilmez böylece. Şey. Namaz kılana selam verilmez yazıl okuyundan selam verilmez. Verilmez böylece. Mesela biri kişi derim ki bir iş yerine, bir yere namaz kılıyor. Oraya biri geldi, ayakta, on namazları fark etmedi. Arkadan geldi, ayakta gördü, selam verdi. Bu namazı ne yapacak? O alamaz selamını. Selam sonra sonra namazı olacak ama. Acaba şey yapacak. Kişi Kur'an okuyor, yazıl okuyor, Bakır okuyor böylece. Bir risk bilmeden selam verdi. Hemen alamaz. Ayetin sonuna gelir olmasa sen alacak. Olması faz olduğu için burada bir erteleme var burada böyle. Yani namazda sen verince sen alacak. Ayet okur hikmet okurken de ayetin sonuna gelince şu ayeti bölmek olmuyor, ba anlam bozuluyor bazen. Bazen bir ayetin anlamı diğerine tam bağlantı oluyor. Böldüğün bazen çok zararlı olabiliyor bazen. Ters anlam çıkabiliyor. Tamama gerekiyor bunu. Fiz aradı en yakûme felüssellim. Yine bu arşamazileri biriniz bir yere gittin selam verdi, orada arama dilince de felüssellim selam öyle aradı böyle. Aradıkken yani sonsuz bu olacak ama en sonu böylece. Kim selamını sonra iyi akşamlar diyor. Bu da olmadı. Yine sen boğdu yani. Mesela evden ayrılıyor, işten ayrılıyor. Ne ne diyorlar? Aradıkken ne yapıyor? Estağfirullahüm ve aleyküm selam olacak. Bu da sünnettir aynı anlamda. Bu ülkemizde bir uygulanmıyor. Yani ne yazık ki bir uygulanmıyor bu din Selam düşmanlar birbirine bağlayan bir şey. Bir selam verdi mi bu da bir güven oluyor Müslümanlara Hatam ya. Güven oluyor Müslümanlara. Bir Müslüman'ın biri yani tabiin döneminde Rum direkine gitmiş. Yani Bizans, Doğu Bizanslar gidiyor oraya. Şöyle gelerek bakıyor şöyle. Karşıdan biri geliyor ama acaba Rum mu? Neyiniz acaba? Çekiliyor bu şekilde. Gelen kişi ona selam verince selam. Ah Müslüman olmuş Yani kişinin Müslümanlığın da şeyi bu selam olmuş mu? Biraz yabancı yerlerde Mesela günümüzde bile Avrupa'da, yabancı yerlerde Afrika olabilir değil mi? Asya olabilir ne oldu, olsun böyle Müslümansa hemen selam verildi mi selam verildi mi karşı ne yapar? selam yani selam parola ve Aleyküm selam işareti olmuş işareti olmuş oluyor bu selamlaşma işaretiyle bağlıyor ve karıştırıyor bunları demek ki bu selamı kısamamak gerekiyor bunu kısmamak gerekiyor selamı bu olmak gerekiyor, selam gerekiyor. Azın çoğa selam vermesi bu da sünnettir. Azın. Mesela ilk kişi, ilk kişi gidiyor, karşıdan daha bir kalabalık geliyor. O zaman bu az olanı onlara selam vermesi gerekiyor. Daha uygun yani böyle. O da böyle, böyle gerekiyor. Şimdi böyle bir toplumda mesela oturuyoruz on kişi oturuyoruz bir yerde biri biz selam verdi. Selam verdi. Bu selamı işimizden bir aldı mı yeterli oluyor. Selamlar farz, farz-ı kifaya ama. Cihaz namazı gibi verecek. farz kifaya. Demek ki bir toplumdayız. Bize bir selam verdi. İşimize bir selamı aldı mı bu yeterli oluyor böyle. Hep azalık da olur? Daha sahip olur ama. O selam. Bu aleyküm selam, bu selam, bu aleyküm selam denirse daha sahip ama işimizden bir kişi hasta yine de getir olabiliyor. Yine gelen toplumda kalabalık geçerlerden bir selam verirse yine yeter olabiliyor. Onlar toplum tarihleri geldiği için bir selam yeter olabiliyor böyle. Hepsi böyle tabi daha da olabiliyor. Bir de selam vermek. Fasıklara. Ne bir fasık, Haram iş diyen ama haram açıcı haram iş Eğer bir insan günah açıcı işlemiyorsa, onu fazla denemiyor. Kişi açıkça haram iş, açıkça. Mesela faizi açık hiç kork çekinmedi. açıcı altı bir faizi. Bu yaptı belli. Namaz açık kılmıyor belli. Kumar oynuyor, içki içiyor. Hanımlar da açı saçık açık geziyor, açıkça. Bu da açık günah. Bir fasık günah işlerken onun vermekten oluyor. Fasika günah işlerken ama her zaman verilebiliyor. verebiliyor. Mesela oturmuş ...alkor alıyor, onu onun cezan verilmemiştir hamdullah. Oturmuş tavla kumar oynuyor, Ona cezan verilmesi mecbur oluyor de. Yani bir fasık günah işlerken, mesela camiye giriyoruz, caminin oturmuşlar kahve gibi oturmuşlar, ezan okumuş, cemaat namaz kıldı, oturuda camiye girmemişler. Bunlar selam verilmez. Çünkü anında camiye girmediği göre bunlar anında fasü hükmüne giriyor muhtemelen. Hanımlarda da muhteremler, hanımlarda da işte bu tehlike var böylece. Mesela tabii erkeğe kadar selam veremez muhteremler. Böyle. Yalnız bir gün Peygamber Aras-ı Mazzeyli Terim kadınlara böyle. Hem işler hem selam verdiği buna binaen şöyle ulamalar karar vermişler. Eğer bir fitne korkusu yoksa, mesela yaşlı biri, kadın da yaşlı olabilir, böyle bir fitne korkusu yoksa, e, konuşmaları gerekiyorsa, ona selam verebiliyor. Ama böyle bir gerek yokken, yoldan geçerken selam verilmez. Mesela bir genç, bir genç kız selam verse yolda almaması gerekiyor. İşinden kaybı alması gerekiyor. Hiç bakmanın yüzüne. Selam mesela, adı seni alsa iş değişecek. Bir daha sonra konuşmak isteyecek bu sefer. Ne yapacak senin kız mesela kadın? Diyelim ki yabancı kız selam verdi yolda. Ne yapacak? Kız, hiç bakmayacağına bakacak. İşinden, kalbinden arkını senecek. Kalbi almış olacak. Evet Bedenişi gerekiyor. Ama demek ki şiddet kokusu yoksa selam verilebiliyor. O da selamı alabiliyor. Alabiliyor. Rabbim ibn-i nasip etsin bu selamı yaymayı, bu siyaseti yakınlaşma inşallah. Yetehane Fatiha.